Sanal ortamda yalan haber ve iftira, dijital çağda bilgiye erişim hızlanırken, yanlış bilgilendirme, iftira ve yalan haberlerin yayılması da aynı oranda artmaktadır. Sanal ortamda yayılan haberlerin doğruluğunu sorgulamadan paylaşmak, bireylerin ve toplumların zarar görmesine neden olabilir. Yalan haber ve iftiranın dini ve ahlaki boyutları, birinci İslam'da doğruluk ve güven ilkesi, İslam, doğruluğu ve güvenilirliği temel ahlaki değerler arasında sayar. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de yalan söylemeyi ve iftira atmayı yasaklamış, doğruluğa sıkı sıkıya bağlı kalmayı emretmiştir. İyi iman edenler. Eğer bir fasık size bir haber getirirse, onu iyice araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük eder de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Hucurat 6. Bu ayet, özellikle sosyal medya gibi hızlı bilgi akışının olduğu platformlarda, haberleri teyit etmeden yaymanın ciddi sonuçlara yol açabileceğini gösterir. 2. Sosyal medyada yanlış bilginin yayılması ve toplumsal etkileri. Bugün sosyal medya, bireylerin anlık olarak bilgiye ulaşmasını sağlarken, aynı zamanda yanlış bilgilerin de hızla yayılmasına neden olmaktadır. Bir kişinin veya bir topluluğun yalan haberle itibarsızlaştırılması, hem bireysel hem de toplumsal huzuru bozar. El-Kassam Tugaylarının esir takası kapsamında konuşturduğu bir İsrailli esirle ilgili, sosyal medyada, bir dahakine sizin aranıza mücahit olarak katılacağım, dediği iddiası hızla yayılmıştır. Ancak bu ifade, esirin gerçekte söylediği sözler değildir ve sosyal medyada çarpıtılarak servis edilmiştir. Ertesi gün bu kişinin hahamlarla birlikte ibadet ettiği görülmüş ve bu durum direnişin güvenilirliğini sarsacak bir algıya yol açmıştır. Bu olay, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin nasıl dezenformasyona sebep olabileceğini ve direnişin güvenilirliğini zedelemek için nasıl manipüle edildiğini göstermektedir. Bu nedenle, özellikle hassas konularda haberleri teyit etmeden paylaşmamak, haklı bir mücadelenin yanlış bilgilerle gölgelenmesini önlemek açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle savaş ve çatışma dönemlerinde dezenformasyon, kamuoyunu yönlendirmek için sıkça kullanılan bir araç haline gelmiştir. Direnişin sahadaki tutumu açık ve nettir, esirlerin insanca muamele gördüğü ortadadır. Ancak, gerçeğe dayanmayan haberler, direnişin imajına zarar verebilir. Bu yüzden, özellikle Müslümanların, doğruluk ilkesine daha sıkı sarılması gerekir. Sanal ortamda yalan haberlerden kaçınmak için öneriler. Birinci haberleri kaynaklardan doğrulamak. O, resmi kaynaklar ve güvenilir haber ajansları takip edilmelidir. O, bir haberin doğruluğu teyit edilmeden paylaşılmamalıdır. İkinci eleştirel düşünceyi geliştirmek. O, sosyal medyada duygu yüklü haberler daha hızlı yayılır. Bu nedenle paylaşmadan önce olayın mantıklı olup olmadığı sorgulanmalıdır. Üçüncü ıslamı ahlakı dijital hayata taşımak, ol yalan haber ve iftiradan kaçınmak, kul hakkına girmemek adına bir sorumluluktur. Ol bilgi paylaşırken ahlaki sorumluluk bilinciyle hareket edilmelidir. Dijital çağda yalan haber ve iftiranın yayılması, hem bireyleri hem de toplumları olumsuz etkilemektedir. İslam, doğruluk ve güvenilirliği emrederken, yanlış bilginin yayılmasını yasaklamıştır. Günümüzde sosyal medyada yaşanan dezenformasyon olayları, doğruluğun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Gerçeğin savunucusu olmak, bilinçli ve ahlaklı bir duruş sergilemeyi gerektirir.